لا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله means there is no God except Allah. It is the most important thing for every person to know, and no one can be a Muslim without fully believing in the oneness of Allah. The Prophet Muhammad (sallallahu alayhi wasallam) said that whoever died knowing that there is no God except Allah shall enter paradise. La ilahe illallah ibaresinin anlamı şudur. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Bu, her insanın bilmesi gereken en önemli bilgidir. Allah'a tam manasıyla inanmadan bir insanın Müslüman olması olanaksızdır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölen herkes, cenneti görecektir. Tabii bir kimse, gerçeği kabul ettikten sonra, ondan imanın gerektirdiği şartları da, yerine getirmesi istenir. Aksi takdirde, o bunları reddederse, küfre girer, kafir ilan olunur. La ilahe illallah kelimesi, bu muazzam kainatın ardındaki birliği anlamamıza yardımcı olur. Görünür görünmez her şeyi, bugün var olan ne varsa Allah yarattı. O her şeyin yaratıcısıdır. Bugüne kadar dünyamızı şereflendiren tüm peygamberlerin insanlığa öğrettiği mesaj budur. İnsanlar bir araya gelmeli ve her yaratığın gerçek Rabbi, Allah'a ibadet etmelidir. Ama o mesaja kulak asmayanlar yine kendi icatları olan tanrılara tapmış, hak dinlerini tahrif etmişlerdir. Allah istese insana bu tercih gücünü vermezdi. Zira o Kadir ve her şeye gücü yetendir. <gülüyor> En güzel isimler Allah'ındır. Her biri Allah'ın ezeli ve ebedi, öncesi ve sonu olmayan bir vasfı yani sıfatıdır, özelliğidir. Mesela el-evvel sıfatı, yani aklımıza ne geliyorsa, kim geliyorsa Allah ondan önce vardı. Bir insan sınıf veya ırk olarak ilk olabilir ama her şeyden önce ilk, Kesinlikle olamaz. Bu yüzdendir ki Allah'ın isimleri herhangi bir kimsede, bir yaratılmışta bulunanla aynı değildir. Biz namazlarımızda sadece O'na yalvarmalıyız. Dualarımızı O'na ulaştırmak için ne evliyaya ne de özel insanlara ihtiyacımız vardır. Yine Yüce Allah Celle Celaluhu, bizi işittiği ve her şeyi gördüğü için seslerimizi yükseltmemize de ihtiyaç yoktur. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın 99 ismi vardır. Yüzden bir azdır. Ve bunları sırayla ezberleyen insan cennete girecektir buyurmuştur. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah olmadığına inanan ve onu Esma-yı Hüsna'sıyla anan herkes tevhidi yani Allah'ın birliğini idrak edecektir. O öyle bir Allah ki ondan başka mabut yoktur. O gayb ve şehadeti görünenle görünmeyeni bilendir. O Rahman ve Rahim'dir. O öyle bir Allah ki, ondan başka tapılacak yoktur. O her şeyin sahibidir, her kusurdan paktır. Her şeyin düzen ve selametini sağlar, onları korur, emniyete alır. İzzet ve güç sahibidir, çok büyük ve her şey üstünde etkindir. O, her nevi şerikten paktır. O öyle bir Allah ki, Yaratandır, Güzelleştirendir, Şekil verendir. Bütün güzel isimler sahibidir. Yerdeki ve göklerdeki her şey, Onun kusursuzluğunu, Sonsuz güzellik ve mükemmelliğini bildirir. O azizdir. Güçlüdür her şeyi yapabilir, hakimdir her şeyi yerli yerinde yapar.